Şerhi Mesnevi. Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevi'sini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Emrullah huzunun seslendirdiği Şerhi Mesnevi başlıyor. Merhaba değerli Akrafen dinleyenlerim, yeni bir Şerhi Mesnevi programıyla daha birlikteyiz. Geçtiğimiz programımızda 1515. Beyti okuyarak sizlere veda etmiştik. Bu bölümümüzde 1516. beyitten itibaren okumaya devam ediyoruz. Merhum Üstad Tahirül ül Mevlevi, Şerhi Mesnevi'sinde der ki, Rum elçisinin Hazreti Ömer radıyallahu anh'den ruhların şu çamur ve sudan müteşekkil cisimlere müptela olmasının sebebini sorması. Elçi dedi ki, ''Ya Ömer, hikmet ve sır neydi ki o safi olan ruh bu bulanık yerde yani cesette mahpus kaldı? Saf bir su bir çamur içine gizlenmiş, saf bir ruh da bedenlere bağlanıp kalmış.'' Yani Rum evcisi, ruh gibi Ali bir cevherin, ceset gibi safil bir cisme tealluku hikmetini soruyor, birinin saffeti, diğerinin kesafeti dolayısıyla ruhu saf bir suya, cesedi de çamura teşbih ediyordu. Hazreti Ömer buyurdu ki, Sen derin bir bahse girişmek, Mesela bir manayı bir kelimeyle zapt ve kaydetmek istiyorsun. Hür olan manayı, lafz ile kaydetmek emelinde, Mesela rüzgar mealini rüzgar kelimesiyle ifade etmek arzusundasın. Bunu faide için yapıyorsun. Sen ki faideyi asliyeden mahcutsun. Faideler kendisinden zuhur eğleyen Allah, Nasıl olur da bizim gördüğümüz faideyi görmez? Rum elçisinin ruhtan suali üzerine derin bir bahse girişmek istediği Hazreti Ömer tarafından beyan edildi. Halbuki Habibim soranlara de ki ruh Rabbimin emrindedir. Nazm-ı Mucibince soranlar da onu anlamak kabiliyeti olmadığı için mübhem bir cevap verilmişti. Çünkü o bahis herkesin idrak edebileceği bir bahis değildi. Malumdur ki herkesin anlayışına göre söz söylenir. Basit ve cahil bir kimseye yüksek ilimlerin ince bahislerini anlatmaya kalkışmak boşuna yorulmaktan başka bir netice vermez. Bir kahve fincanına bir maşraba su boşaltılırsa hepsi dökülür, fincanda bir şey kalmaz. Bunun gibi öyle ince ve derin bahisler, ancak ehline ve erbabına söylenilebilir. Bundan dolayı bir hadis-i şerifte, ''Hikmeti ehli olmayana vermeyiniz, hikmete zulmetmiş olursunuz. Onu ehlinden de men etmeyiniz ki, o ehli olan kimseye zulmetmiş olursunuz.'' buyrulmuştur. Asr-ı saadette müşrikler, ayın görünüşündeki değişikliğin, yani hilal, bedr, ve yine hilal şekline girmesinin sebebini sormuşlardı. Müşrikler de bu değişikliği anlayacak kadar heyet malumatı olmadığı için cevaben, Habibim, hilallerden soruyorlar. De ki, onlar insanlara vakitlerini bildirmek içindir. Ayeti nazil oldu. Faruk-u Azam da ruhun bedene tahlukundaki hikmetten bahse yanaşmadı. Çünkü elçide o kadar kabiliyet yoktu. Mamafi, bütün bütün de cevapsız bırakmamak için harici bir misal iradetti etti ve şu yolda temsilat yaptı. İnsanın niyetini anlatmak, mesela birini çağırmak yahut bir yere yollamak istemesi birer manadır. O mana, gel ve git lafızlarıyla anlatılır. İşte çağırmak ve göndermek manalarını, gel ve git lafızlarıyla ifade etmek, manayı latifi, kelime ve kelamla kayıt ve zapt etmektir. Bu da faide için yapılır. Hakiki faideden, yani hakikati görmekten mahcup olan bir insan, maksadını ifade için böyle latif manayı, kesif kelimat ile zapt eder ve bundan bir faide gözetirse, Allah'ın da ruhu bedene taalluk ettirmesinde elbet bir faide vardır. O Allah ki, bütün faydalar O'nun halkı ile zuhura gelmiştir. Mananın kelama ve ruhun cesede taalluk etmesinde yüz bin faide vardır ki, yüz bin adedi o yüz bin faidenin her biri karşısında azıcık kalır. Mesela o yüz bin faidenin biri de ruhların ilahi tecelliye mazhar olmasıdır. Malumdur ki gayet saf bir cam, Aynalık vazifesini göremez. Onun ayna olması için arkasına sır sürülmek lazım gelir. Bunun gibi da tecelli aynası olması için bedene taalluk ve kesafet beydah etmesi iktiza elemiştir. Demek ki ruhun bedene taallukunda en büyük fayda onun ilahi tecellilere ayna olmasıymış. Sana şu sözleri telaffuz ettiren nefesin cüzlerin cüzüdür. Öyleyken külli faideyi i mucittir. O halde külli külün yani ruhun bedene taallukunun faydadan hali olması nasıl mümkündür? Biraz evvel ruhun cisme taalluk etmesinde birçok fayda vardır denilmişti onu ispat için misal olarak nefes gösteriliyor. O nefes ki, insanın cüzlerinden bulunan akciğerlerin hareketiyle, adeta körük vazifesini ifa etmesiyle alınır, verilir. Sonra o teneffüs ettiğimiz hava, havay Nesimi'nin cüz-i layete ceza kabilinden bir kısmıdır. Demek ki, böyle cüzlerin cüzü bulunan bir nefeste birçok fayda vardır. Şeyh Sadi'nin, İnsanın nefes alması hayatını uzatır, nefes vermesi de zatini ferahlandırır demesi gibi daha da birçok faydası vardır. Ez cümle, şu lakırdılar tenefüs sayesinde söylenebiliyor. Böyle ufacık bir cüzde, bu kadar fayda olur da bedeni bir kül haline getiren, nutfeden mahluk bir cismi insan eden ruhta ve onun bedene taalluk etmesinde fayda bulunmaması kabil midir? Şüphesiz ki değildir. Sen bir cüz bulunduğun halde senin için faydadan hali değildir. O halde küllün bulunan çamurun tanına neden gibi uzatıyorsun? Az önce elçi lisanından saf bir su çamur içinde gizlenip kalmış denilmiş, ruhların bedenlere tahallukuna bir nevi tane demişti. Faruk-u Azam lisanından ona cevap veriliyor da deniliyor ki, bir cüzde külli fayda bulunduğu sabit oldu. Senin ruhun da, cismin de ervah ve eksamın bir cüzüdür. Binaenaleyh, bu işten, yani cüz'i ruhunun cüz'i cismine taalluk etmesinde senin için fayda vardır ki, insanlığını o sayede kazanmışsın. O halde bu taalluka itirazın ve cisimlere çamur diyetanın doğru değildir. It's a different, different, different, different... Sözün faydası yoksa söyleme. Varsa itirazı bırak ve şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boyunun borcudur. Yoksa uğraşmak ve yük ekşitmek değildir. ihsan eden zâte teşekkür etmek, inam ve ihsan gören için vaciptir. Vücud yani ademden yokluktan zuhura gelirse, Cenab-ı Hakk'ın en büyük bir nimetidir. İnsan şu âlemde maruz kaldığı musibetler dolayısıyla suratını buruşturmak gibi infial alameti göstermemeli, her halükarda Allah'a şükür ve hamd etmelidir. Kulun Rabbine karşı olan vazifesi budur. Dünya ahiretin mezrası yani tarlasıdır. Hayat o tarlanın tohumu, yaşamak da o tarlaya tohum atılması demektir. Bir çiftçi tarlayı sürdüğüne, tohumu attığına kızmaz, ilaki sevinir. Hatta ekini dolu vursa yahut mahsulü çekirge yese başka çaresi olmadığı için kaza ile mücadeleye kalkışmaz, teslimiyet gösterir. Onun gibi sen de dünyaya geldiğine şükretmeli Musibetlere maruzsan, Allah'a iltica eylemelisin. Yoksa yük ekşitmek, surat buruşturmak, çehreyi çirkinleştirmekten başka fayda vermez. Eğer şükretmek, kaş çatmak, yüz buruşturmak, surat ekşitmekten ibaret olsaydı, sirke kadar şükreden kimse bulunmazdı. Sirkenin ciğere kadar yol bulması lazımsa, yani tabiatta şikayet ekçiliğine meyil ziyade ise bari o sirkeye söyle de şükür şekeriyle karışsın ve sirken şurubu olsun. Sirken gebin, sirke, bal yahut şeker ve çörek otundan mürekkep bir şuruptur ki vaktiyle safrayı izale için kullanırlarmış. Demek isteniliyor ki, şikayetten dilini tutamıyorsan, şikayet esnasında şükür ve hamd şekeriyle ağzını tatlandırıver. Belki onun tatlılığı şikayet acılığına giderir. Bundan sonra Hazreti Pir bir itizarda bulunuyor. Şiirde mana hatadan hali değildir. İsabeti atanın elinde olmayan sapan taşı gibidir. Yani buraya kadar birçok mühim hakikatler söylenildi. Bunların hepsine tamamen ve aynen hakikate mutabıktır denilemez. Çünkü lafz ile ancak bu kadar ifade olunabilir. Söz hususiyle manzum söz sapan taşına benzer. Sapanla atılan taş, istenilen yere düşmediği gibi düştüğü de olur. Bazen de hedefine yetişmez. Onun için mazur görmeyin. Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun. Mealindeki Kelamı Sofiyaninin manasına dair. Malumunuzdur ki, dervişlik irfanından ve zevkinden bahseden tasavvuf isimli bir ilim vardır. Onu ilim olarak bilenlere mutasavvuf, zevk olarak anlayanlara sofi derler. Tasavvuf, türlü türlü tarif edilmiş, daha doğrusu tarif edilmemiş, tarif edenlerce bir ciheti beyan olunmuştur. Mesela, İktita ve iktisal diyen vardır ki salikin mevhum varlığından sıyrılması ve Allah'a basıl olması manasındadır. Keza Hazreti Cüneyt tasavvuf hakkın seni senliğinden öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir demiştir. Burada da Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvuf'la otursun deniliyor. Bundan ehli tasavvuf Allah'tır manası çıkmaz. Bir hadisi kutsi'de, "Ben beni zikredenlerle beraberim." buyrulduğu gibi bir hadisi şerifte "Allah ile musafaha etmek isteyen Hacerü'l-Esved'i selamlasın." denilmiştir. Şüphesiz ki maksadı nebevi Hacerü'l-Esved Allah'ın elidir demek değildir. Bunlar bir takım remz ve işaretlerdir. Böyle teşbih vadisindeki sözlere şeriatta müteşabihat denilir. Nerede olsanız Allah sizinledir. Ayet-i Kerimesinin tefsirinde izah edildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın mahlukatla bir maiyeti yani beraberliği vardır ki o maiyet mahlukun zevkine göredir. İşte Hazreti Mevlana da ondan bahs bizim idrakimize göre anlatmak için diyor ki, Bu, bir iki kadehin neşvesiyle o elçi kendinden geçti. Hatırında ne elçilik ne de haber verip almak kaldı. Yani, Hazreti Ömer'in mülakat ve sohbeti bereketiyle mest oldu. Elçilik vazifesini unuttu. Allah'ın kudretinde vali ve hayran kaldı. O elçi buraya gelince şahlığa yükseldi. Cenab-ı Pir şu mülakatla deminki sözü teyit ediyor. Yani Allah ile oturmak isteyen ehli tasavvufla otursun tavsiyesini izah ve ispat ediyor. Cenab-ı Faruk'un sohbeti sayesinde, Elçinin tevhid neşbesine nail olduğunu anlatıyor. Bununla beraber şu hali birkaç misalle de tavzih ediyor. Sel denize gelince deniz, tohum tarlaya atılınca ekin olur. Ekmek, Adem aleyhisselama taalluk peyda edince yani onun tarafından yenilince cansızken canlı ve haberdar oldu. Mum ve odun ateşe feda olunca onların zulmani olan mahiyetleri nura tebeddül etti. Sürme taşı dövülüp göze çekilince nur basar ve gözün görmesine sebep oldu. Çağlı'ya çağlı'ya ve köpüre köpüre akan sel, deniz kenarına kadar selliğini muhafaza eder. Denize döküldü mü artık onda sellik kalmaz. Keza bir buday tanesi bir tarlaya atılıp da biraz vakit geçti mi artık o tane yeşerir, yükselir, ekin halini alır. Keza bir ekmek somunu hatta onun bir lokması cansız ve idraksiz bir şeydir fakat... Bir insan tarafından yenildi mi, artık o ekmeklikten çıkmış, insanlık sıfatını iktisap etmiş olur. Keza mum ve odun, sulp ve ziyasız birer cisimdir. Lakin yandılar mı, onlardan husule gelen alev, nurani vasfını alır. Keza sürme taşı göze çekilince, taşlığı zail olur. Rüyete kuvvet verdiği için, gözde görüş yerine geçer. Kendinden kurtulup da bir zindenin vücuduna iktisal peyda eden kimse için ne mutlu. Ölüyle oturan dirinin de vay haline ki, kendisinden dirilik zail olur ve ölülerin hali galebe çalar. Yani, hakikatten zevk almış olan diri, Almayanlarsa ölü gibidir. Avamdan biri havası ümmetin sayesine iltica eder ve feyz ve nazarına nail olursa o da zati ali gibi hayatı irfana mazhar olur. Vasat derecedeki kimselerden biri de avamdan ve hakikati anlamamak hususunda ölüden farkı olmayan bir şahs ile bulunursa ölüm zehri gibi olan sohbeti tesiriyle onun da kalbi ölür. Çünkü sohbet müessir, tabiat saridir Sakın ölülerle oturmayınız, diye bir hadis nakledilir. Bu hadise muhatap olanlar, Ya Resulallah, ölüler kimlerdir, diye sormuşlar. Aleyhisselat Efendimiz, zenginler. Diğer bir rivayette, dünyaya dalmış olanlardır, buyurmuştur. Cenab-ı Pir, manevi diri olanlarla oturulmasını tavsiye eden sonra, onlardan kimse bulunamazsa, Kur'an okumaya devam olunmasını söylüyor. Çünkü Allah ile konuşmak isteyen, Kur'an okusun, hadisin i Muktezası'nca, Kelamullah'ı tilabet etmek, Allah ile mükâleme eylemek demektir. Sen, avamın sohbetinden... Kelamullah kıraatine kaçacak olursan, Enbiya-i izamın ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Sen, avamın sohbetinden kelamullah kıraatine kaçacak olursan, enbiyayı izamın ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Kur'an, enbiyanın hal ve efsafıdır. Enbiyaysa, deryayı pâk-ı kibriyanın balıklarıdır. Kur'an okuyan kimse, Kur'an'da zikredilen kısası enbiyaya vukuf peyda eder, kendisiyle enbiya arasında bir aşinalık husule gelir. O aşinalık dolayısıyla, ruhta bir incizab zuhur eder. O şart ile ki, Kur'an-ı Kerim'in o emir ve nehilerine itaat ve inkiyad edilmiş olsun. Yoksa, Kur'an'ın emirlerini kabul etmeksizin onu okursan, kendini peygamberlerle velileri görmüş farz et. Kur'an'ı sade okumak ve ondaki enbiya kıssalarını öğrenmekle peygamberlerin ruhlarına münasebet peyda edilmiş olmaz. Onların davetlerini kabul etmeyenler de yüzlerini görmüş ve seslerini işitmişlerdi. Lakin o rüyyetin ve o mükâlemenin faydası olmadı. Çünkü müşrikler ve münkirler o zevat-ı kirama tabi değillerdi. kabul ve tatbik edersen, kısası Enbiya'yı okudukça ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Kur'an'ın tavsiyelerine riayet ederek, Kelamullah'ı okuyacak olursan, salihlere vaat olunan nimetlerin iştiyakı ile için içine sığmaz olur, ruhun ten kafesinde kuş gibi çırpınır. Kafeste mahpus olan kuş, oradan kurtulmak istemezse aptaldır. Kafeslerden kurtulmuş ruhlar, rehberliğe layık olan peygamberlerdir. Senin için kurtuluş yolu budur, diye onların sesi hariçten ve din canibinden gelir. Enbiya-yı İzam Haziratı'nın kendi devirlerinde, ümmetlerine verdikleri nasihatler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Şu halde onların sesi ve tavsiyesi hala geliyor demektir ki mülasası kurtuluş yolu budur meâlindedir. Keza o zevat-ı kiramın Kur'an'da gelen sesleri der ki: Biz bu dar kafesten ancak bu vasıtayla kurtulduk. O kafesten halas olmak için bu yoldan yani tevhid tarikinden başka çare yoktur. Kendini hasta ve zayıf gösteresin ki seni şöhret kafesinden dışarı çıkaralar. Zira halk arasında şöhret olmak çok kuvvetli bir benttir ki o ba suluk yolunda demir bir köstekten aşağı değildir. Şöhretin afet olduğu malumdur. Filan zat, alimdir, kâmildir, fazıldır, şairdir gibi halkın lisanına düşmek, nefis terbiyesi görmemiş kimseleri gurura düşürür ve yollarını vurur. Salik'in ayağına adeta demir bir köstek gibi takılır, adım atmaya meydan vermez. Metin bir mania gibi önüne dikilir. Onun için evvel emirde o maniyadan kurtulmak lazımdır. Kalas çaresini de Cenabı Pir gösteriyor. Hasta gibi görün. Yani şöhret vesilesi olacak hallerine isaretme. Mahviyet ve bir vücutluk aleminde bulun diyor. tacirle onun kafeste mahpus bulunan Tutisinin hikayesi ve Tutinin Hint Tutilerine haber göndermesi. Bahsedilecek kısanın hülasası şudur. Hindistan'a gidecek bir tacir, oradan ne istediğini Tutisine soruyor. O da Benden Hint tuti'lerine selam söyle. Burada kafeste olduğumu haber ver." diyor. Tacir Hind'e gidiyor. Bir ağaçlık arasında gördüğü tuti'lere keyfiyeti bildiriyor. Onlardan biri oturduğu daldan yere düşüyor, hareketsiz kalıyor. Tacir memleketine dönüşte bu hali tuti'sine anlatıyor. O da kafeste titriyor, tünekten yuvarlanıyor. Tacir tuti'yi öldü zannıyla kafesten çıkarıyor. Pencerenin önüne bırakıyor Tuti derhal uçup büyüyecek bir ağacın dalına konuyor Hint Tutisinden aldığı işaret mucibince Ölüp kafesten kurtulduğunu söylüyor Şairler diyorlar ki Kafesteki Tuti Beden hapsine giriftar olan ruhun mümessilidir Hint ağaçlarında serbestçe uçuşan tutiler Ervah ı mücerredeyi temsil eder. Onlar enbiya ve evliya haziratının ruhlarıdır. Tutinin efendisiyle Hint tutilerine haber göndermesi, beden kafesinde hapis bir ruhun Ervah ı mücerrededen himmet ve irşad istemesidir. Hint'teki tutinin ağaçtan düşüp hareketsiz kalması, salik'in beden hapsinden kurtulması için ölmeden evvel ölmesi yani mutu kable ente mutu emrine ittiba etmesi lüzumunu anlatmaktadır. Kafesteki kuşun o işareti anlaması ve tatbik etmesi de kendisinin ahrar derecesine bağlı olmasıdır. İşte hikayenin bu esaslara göre dinlenilmesi gerektir. Tacir vardı ki kafeste Mahpus güzel bir Tutisi Bulunuyordu. Vaktaki Tacir sefer etmek ve Hindistan tarafına gitmek istedi. Her köle ve cariyesine Cömertliğinden sana ne getireyim Çabuk söyle dedi. Onlardan her biri bir şey istedi. O iyi adam da Getirmeyi hepsine var etti. Tutiye de sen ne hediye istiyorsun, söyle de Hindistan'dan Getireyim dedi. Tuti ona dedi ki Orada Tutileri görünce benim halimi beyan etti. Şöyle diyerek ki, ''Sizin müştakınız olan filanca Tuti, kazayı Asümani ile bizim hapsimizdedir. Size selam söyledi. Sizden yardım, çare ve irşad yolu göstermenizi istedi. Yine dedi ki, ''Burada sizin firakınızla ve sizi olan iştiyakımla can verip ölüşüm layık mıdır? Bu reva mıdır ki, ben demir kafes içinde mahpus olayım, sizse yeşil ormanlarda ve ağaç dallarında serbestçe gezesiniz. Ben burada hapisteyim, siz orada gülistanlardasınız. Dostların vefası böyle mi olur? Ey büyükler! Bir sabah vakti çayırda şebnem şarabı içerken bu zavallı kuşcağızı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir hususiyle yad eden Leyla, edilen Mecnun olursa. Ey eşiyle birlikte gezip uçuşan Tutiler! Siz orada serbest serbest geziyorsunuz. Bense burada yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şahat etmek ve adaletle abad eylemek istersen, benim yâdıma da bir kadeh iç. Yani eşinle serbest serbest dolaştığın sırada beni de hatırla. Yahut şarap içtiğin vakit, ...bu haksar olmuş düşkünün... ...hatırasıyla toprağa da bir cura saç. Yani... ...beni hatırlamak suretiyle... ...bir kadeh parlatmasını... ...değerimden fazla bulursan... ...bari kadehin dibinde kalan damlayı... ...beni yad eyleyerek toprağa saçıver ki... ...kerim olanların kadehinden... Toprağın da nasibi vardır derler. Evvelce söylenildiği vecile, tuti lisanından olmak üzere irad edilen şu beyitler, ten kafesinde mahbus olmuş ruhi mukayyedin o kayıttan kurtulmuş olan Enbiya ve evliya ervahından imdat talebidir. Hele bundan sonraki beyitler o mukayyet ruhun doğrudan doğruya mahbubu hakikiye hitabıdır. Acaba o ahdü yeniği nereye gitti? O şeker gibi dudağın tatlı vaatleri ne oldu? Yani ruh bu aleme gelmeden ve beden kaydına giriftar olmadan evvel alemi i bulunuyordu. Sonra irade ilahiye bir hikmetin onu vuslattan firkate duçar edildi. Ma mafi, merci ve meabın yine canibi uluhiyet olduğunu bildirdi. İşte sünne ileyna turcaun ve ileyhil ve emsali tatlı vaatler ve ahdler vardı. O vaatlerin ve ahdlerin ne olduğunu, hükümlerinin neden infaz edilmediğini, kendisinin bu firak aleminden kurtarılıp harim-i neden götürmediğini soruyor ve diyor ki: Eğer kulun ayrılığı kendisinin su-i ubudiyetinden ileri gelmişse, sen de ona aynı suretle mukabele edince, aradaki fark nedir? İnsanın işi hata, Allah'ın işi de hatadır. Mahlukatın isayeti fiiline karşı Allah'ın keremi ihsan ile mukabele eder. Ruh-i Mukayyed bu ciyeti nazarı dikkate alıyor da, Ya Rabbi, sen de kulun harekâtına göre muamele edecek olursan arada ne fark kalır? diyor. Ma'mafi bu hitabın şanı uluhiyete ve dergahı kibriya penaha karşı iradının cüretkarane olduğunu da düşünüyor, derhal şu suretle özür diliyor. Senin gazap ve harp suretiyle yaptığın cefa, teganni dinlemekten ve çenk sesi işitmekten ziyade tarap ağverdir ve mürakkızdır. Ey cefası devletten daha güzel ve intikamı candan fazla sevgili olan Allah! İlahi! Ateşin bu kadar zevkli olunca nurun nasıl olur? Rabbim! Matemin bu derece neşveli olursa düğünün nasıl olur? Cevr-i cefanın haiz olduğu halavetlerden kıyas edilince senin künhünü letafetinden kimse idrak edemez. Onun derinliğine kimse vasıl olamaz. Cevrinden inliyorum ve inleyişime merhamet edip de cevrini azapmasından korkuyorum. Lütfuna da, kahrına da kemal-i cid ile aşıkım. Asıl şaşılacak şey benim şu iki halede aşık oluşumdur. Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, bu dikenden kurtulup da gül bahçesine gitsem, o sebepten bülbül gibi inlerim. Bu bir acip bülbüldür ki, gül bahçesinde diken yemek için ağız açar. Yani, fedakar bir aşık, Allah'ın yalnız lütfuna değil, kahrına da müştak olur, belayı da safa gibi özler ve ister. Bu nasıl bülbüldür? Belki Ateşin bir timsahtır ki, bütün nahoşluklar O'nun aşkı dolayısıyla hoşluktan ibarettir. şeyh Arif Ömer bin il-Fâriz Kuddisesi Ruhu, Muhabbette senden sadır olan her bela zuhur eyledikçe şikayet yerine şükrederim buyurur. Belanın en şiddetlisi peygamberlere, sonra velilere, Sonra da nasın derecesine göredir denilmiştir. İmamı Kuşeyri kıddisis sırruhu Lokman Suresi'nin 20. ayetinin tefsirinde şöyle der: Niyamı zahire ihsan ve muhabbettir. Niyamı batına da mihnetle beladır. Çünkü bela fenayı, fena da lika ve bekayı ilâse eder diyor. ''O küllün aşıkıdır. Hakikatte kül O'dur. Binaenaleyh O kendinin aşıkıdır ve kendinin aşkı talibidir.'' Mevlana Camii Şeyh Ömer bin'il Farız Kuddise sırr kaside i Hamriyesi şerhinde muhabbeti dair tahkikatta bulunduğu sırada der ki, Hz. Zül i Beliftel Ezeli Azal'de, yani, Allah vardı, onunla beraber bir şey yoktu, alemindeyken, kendini kendiyle bilir, cemal ve kemali zatisini kendinde görürdü. Bu kemali zatî zımmında, bir kemali esmâyı müşahede ederdi ki, onun tahakkuk ve zuhuru için her meyil ve talep husule geldi. Bu talepse bütün aşkların, bütün muhabbetlerin mayası oldu. Hülasa, Muhabbet cem ile hakikîyi az yaşanıru hazretlerinin cema'an ve tafsilen kendi cemaline meylidir. Hazreti Cami bu beyanatından sonra muhabbeti dörde taksim eder ve cem'den ceme, cem'den tafsile, tafsilden tafsile, tafsilden ceme olduğunu söyler. Bunların tarifi içinde der ki: Cem'den ceme olan muhabbet cemal-ı zatın Mirat-ı zat-ı şuhududur. Yani Allah'ın kendi kendini sevmesidir. Cemden tafsile olan muhabbet. Zat-ı mezahirde kendi cemalinin lemaatını görmesi ve yine kendi sıfatının kemalini mütelaa etmesidir. Tafsilden tafsile olan muhabbet. İnsanların tefasil ayetlerinde cemali mutlakın aksini görmeleri ve aksi maksudi külli sanıp sevmeleridir. Tafsilden cem'e olan muhabbetse bazı havaslı ümmetin asar ve ef'al bağından kurtulması, şuun ve sıfat perdelerini yırtması, zat-ı ilahiyi kıblegah ittiaz etmesidir. Mevlana Camii, muhiplerin derecelerini de şöyle izah ediyor. Bu muhabbetlerin en yüksek derecesi muhabbet-i ki Muhib-i sadakın kalbinde Mahbub-i Hakk'a ve Maklub-i Mutlaka bir meyil ve taalluk husulüdür. O taalluktan maksudun ne olduğunu bilmez. Yani sever fakat niçin sevdiğini idrak edemez. Lisani hali Sorsan bana, izah edemem ben neni sevdim. Bir anladığım var ise ancak seni sevdim der. Ona göre Mahbub'un vaat ve bâid musavidir. Kahr ve celalinin âsârındaki melâleti çekmek, lütuf ve cemal sıfatındaki halaveti takmak gibidir. İşte Cenab-ı Pir'in bahsettiği âşık böyle âşıklardandır. muhabbet zatiyenin ikinci bir derecesi de vardır. O da, muhibbin, Allah'ı, marifet, şuhud, kulb, usul gibi bir takım emeller dolayısıyla sevmesidir. Bu muhabbet, Evvelkisine nispetle duun mertebesinde kalır. Çünkü birincisindeki muhabbet ivazsız ve garazsızdır. Bunda ise bir nev-i garaz ve ibaz vardır ki o da hakkı bilmek, hakkı görmek, ermek gibi şeylerdir. Muhabbeti zatiyeden başka muhabbeti esmaiye ve efaliye vardır. Bu da hakkın ifdalü inam, izazu ikram misilli bazı sıfatlarını. Bunların zıtlarına tercih etmek, fakat o esma ve sıfatın asar zuhurunu mülahaza etmemektir. Bir de muhabbeti efaliye ve asariye vardır ki, muhibbin tercih eylediği esma ve sıfatın asar fiiliyesini beklemesidir. Hazreti Pir'in son beytte tarif eylediği aşık, muhabbet zatiyinin birinci derecesinde bulunan aşıklardandır ki, onların muhabbeti, lillah. Ve Filah'tır. Garaz ve la İvazdır. Daha doğrusu, onlar da tamamiyle fani olmuşlardır. Tabiri diğerle muhiplik kalmamış, mahbubluk galibe çalmıştır. Binaenaleyh, külli olan da kendi kendine aşk bazlık eden de o mahbu bir hakiki ve la yezalidir. Şerhi Mesnevi. Emrullah Huzun'un seslendirdiği Şerhi Mesnevi sona erdi. Programın ses kayıtlarını www.akradio.net'ten dinleyebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.